nasıl bir insan, nasıl bir e, Atina'nın vatandaş olduğunu buna değinerek başlamak istiyorum. Çünkü Sokrates gerçekten tuhaf biri. Ee, hani onun tuhaflığı bize bugün tuhaf gelmez. Çünkü şu anda tuhaf olmak isteyenler Sokrates'e biraz özelerek tuhaflı yani Tuhaflığı da aslında o kazanaklaşma Bir kere herkese anlaştığı e, bir yolu var ki Sokrates gerçekten çok çirkin, yani e, bu döneme ait çok detaylı tanımlamalar var. Bizim gördüğümüz Sokrates resimlerinin hepsi çok sonradan yapılmışlar ve Sokrates bu kadar saygın biri olunca insanın kalemi de onu çirkin çizmeye yanaşmıyor. E, Çağdaşlarının tariflerine göre asla hiçbir perspektiften iki gözünü birden göremezsiniz gözleri o kadar birbirinden uzak ki hani bu ıı, karikatür dergilerindeki şekiller vardır ya bu tuhaf, abartılı çizilmiş karakterler yani Sokrates karşınızda ne, ne kadar dönse en fazla bir gözünü görebilirsiniz gözler aşağı yukarı yanlarda ee, kocaman bir burun e, böyle hani yüzün ortasından çıkmış bir burun ve tıpkı bir eşeğinci kadar kocaman bir ağız ve çıkık dudaklar ee, kimse çok uzun boylu, kısa boylu demediğine göre ortalama bir boy olduğunu düşünülüyor ve asla öyle göbekli falan bir adam değil. Aç o adam yani. Git, e, hayatta yürüyen, koşan, eden, yemek bulduğunda yiyen falan birisi. Öyle e, kocaman şeylerdeki gibi, tuluk gibi bir göbeği olan birisi değil. Eee yıkanmıyor. Ee, Yanla yaklaşıyor. <gülüyor> ee, <gülüyor> Üzerinde Sokrates hep neyle hatırlarız, böyle beyaz şeyler vardır değil mi? Ordukundan atılmıştır. Onlar bir gece önce yattığı yataktaki çarşafı. Yani o çıkarken, o gece ayrı, gündüz ayrı, iki kıyafet falan yani ne oluyoruz, çarşafını sarıp çıkıyor. Gerçekten yani başka bir şey yok Gece de gene ona sarınıp yatıyor. Hmm. Çocukları falan ne olur okul yönünden geçmeyi okanıyoruz diyorlar. Evet. Yani, e evlenmiş mi? Evlenmiş. Evet. Bir, bir adam, adam oldu. <gülüyor> <gülüyor> evlenmiş ve İşin tuhafı. Bir de şikayet eden o karısından. <gülüyor> <gülüyor> Peki zorluyuz hayatı boyunca bir... E, e, baltaya sap olmuş mu? Herhangi bir işin ucundan tutmuş mu? Hayır. Yani para kazanmak için zaten çalışmıyor da hani insan gönüllü olarak ne bileyim Atina'nın bir duvarını tamir eder, bir şey yapar, eli bir iş tutar, hiçbir şey yok. yapmış, onun dışında da hani böyle sokakları paraziti bir karakter. E, bunun dışında onun için ne söyleyebiliriz? İyi bir eğitim almış. Yani o dönem iyi bir eğitim alma imkanları varmış ve çok özel kişilerden de eğitim almış. Detay yok elimizde tabii. Detayın niye bulmadığını yine konuşacağız sonra. Ama mesela iki tane bir sürü hocası var. İki tanesi de kadın hoca. Bunları farklı farklı diyaloglarda Platon'un eserlerinden olarak öğreniyoruz. Ee, ben retoriye milletli Aspasya'dan öğrendim diyor. Erotiyi de mantinealı Diotima'dan öğrendim diyor. Erotik de bir ders gibi düşünün e, o dönemde. Yani onun dışında Anaktagoras, milletli Anaktagoras'ın e, ne diyelim ekolünden yetişmiş birisi. Yani doğa filozoflarının <gülüyor> e, rahle-i geçmiş birisi. Ama iki tane kadın hocayı kendisini yetiştiren kişi olarak zikrediyor. Yani bu da az olan bir şey. Kadınlara bakışı konusunda da belki bulabileceğimiz en yani kendi karısına karşı çok zalim de. Hani böyle bir cinsiyet ayrımcılığı olmayan, en azından onları da yani erkeklere ne kadar yükleniyorsa kadınlara da o kadar yüklenen birisi. Şimdi bu tuhaf adam hakkında bilgilerimiz çok farklı kaynaklardan geliyor, kendisinin yazıp ettiği bir şey yok. <gülüyor> kaynaklardan gelen farklı tuhaf bilgiler de insanı birazcık böyle şüphede bıraktığı için, Sokrates aslında nasıl sorusu bir problem olarak çözülüyor. Şekil şemailini biliyoruz? Çok detaylı betimlemeler var, <gülüyor> ama e, fikirleri, söyledikleri, yani bu efsanenin arkasındaki her şey. Bizim zannettiğimiz gibi mi, ondan tam de emin değiliz. Bu da Sokratik problemdeydi. Yani bir tarihi Sokrates var, yaşamış, etekemeye ekemeye o adam var, bir de bizim bildiğimiz var. Bu tür problemler İsa içinde var, işte Shakespeare içinde var. Bir sürü insan için gerçekten o böyle biri miydi, var mıydı falan gibi şeyler var. Allah'tan Sokrates için var mıydı gibi bir sorun yok. ...çok farklı tanıklıklar böyle bir kişinin yaşadığına dair tanıklık ediyor. Demek ki Sokrates'le ilgili kaynaklar... ...farklı farklı söyledikleri var. Bu kaynaklar bir tanesi Sokrates'in öğrencisi... ...Eflatun'un söyledikleri... ...Eflatun ya da Flatun'un eserlerinde Sokrates diye konuşturduğu kişi... Ee, onun dışında e, bir e, oyun yazarı var. Ee, Aristofanes sanırım. Bir de Xenephon denilen bir başka kişinin e, tarihçinin yazdığı var. Bu e, üç kaynakta adı geçen bir kişi. Bu kaynaklardan oyun yazarı Aristofenes'in e, eserlerinde çok negatif bir karakter olarak aktarılıyor. Yani herkes hakkında iyi şeyler söylemiyor Sokrates'in. Bu kaynakta e, Atina sokaklarında gençleri başına toplayıp onları yoldan çıkaran hani e, bildiğiniz e, toplumun hani, kalıyan yarası gibi bir şey. Yani çalışmaz. Tanrılar hakkında şüpheye düşüyor. Yani Zeus, eğer Zeussa peki hani Athena'ya niye öyle yapıyor falan gibi sorular sorar. Ee, e, Reziliyeden kocunmaz. Ki o döneme e, dair söylenenler herkesin çok şık giyindiği, herkesin e, güzel görünmek, bilgili, kültürlü olmak, bu tür şeyler çok önemlidiği bir dönem. Çünkü Soy sop işi artık bitmiş. İyi kültür, iyi görünümlü, kültürlü insanların yükselmelerinin önünün açıldığı bir dönem. Yani şıklık e, ya da bilgi prim yapıyor. E, bu adam üstelik her şey bir yana. Saçlarını da tıpkı bir Spartalı gibi uzatıyor. Atina'da bakın ki tesadüfe Sparta'yla savaş ailesi. Siz düşman gibi, düşmanın askeri gibi dolaşıyorsunuz sokaklarda. Yani adam sırf provokasyon gibi, o gözle bakmak isterseniz. Ama belki o yokları uzatmak istiyorum, Spartalılar da uzatmışsınız, bunu da kabahat benimle diyebiliriz size. Fakat e, yani e, pisliği, kopması, üzerinde çekirli çarşafı, yan ayak dolaşması, her şeyi sorgulaması, e, o dönem herkesin nefret ettiği düşmanlar gibi Saç uzatması ya da onu öyle yakıştırılması muhtemelen saklandı kesmiyordu ama saçını da kesmiyordu, üşeniyordu. Neden bulamıyordur saçını kesmek için ama en azından ya şimdi herkes beni Sparta'lı gibi zannedecek, şu saçı keseyim de değil. Böyle bir karakter var, bir ee, bir samimiyet avidesi belki bir beyin tümörü bilmiyorum ama. Yani toplumun içerisinde böyle bir çıkmış, böyle tuhaf tuhaf şeyler yapıyor. Şimdi bize onun tabii ki dış görünümü çok ilgilendirmiyor. Ama bu dış görünümü e, taşımak ve bunu muhafaza etmek ve bunu böyle ikram etmek için de bir zihin gerek. Yani toparlamaya çalışmıyor herhangi bir şey. E, ve çok çok çok önemli bir başka bir şey, yılan dilli bir adam ironi algı geçici, kendisi dahil herkese hani lafı böyle gediğine kuyucu <gülüyor> e, yani baş edilemeyen bir çirkef karakter. Aynı zamanda çok ukela Yani <gülüyor> e, o kelimenin e, tam karşılığı ukela kendini beğenmiş, burnu havada falan gibi şeyler e, söyleniyor. Arogan e, kelimesi için. Ama bu adam aynı zamanda mütevazide. Yani çok bir Düşünün ki çok küslah bir şekilde itevaazılık yaptığını düşünüyorum. Bir konuşalım. <gülüyor> Siz benden çok daha iyi bilirsiniz. ama falan gibi bir kişiden bahsediyor. Lafsı çok mütevazı. Ama davranışın tavrı şey. Yürüyüşü son derece efevari. Hani öyle tehditkar neredeyse. Yani şuradan geçerken herkes sandalyesine çekmek zorunda. Hani böyle bir şey, girdiği yerde damgasını vuran bir karakter. Ee, ve e, en yakın arkadaşları, sokaklarda etrafında toplananlarda Atina'nın gençleri. Gençler bayılıyorlar. Ama e, ilginç bir şekilde sistematik bir dost örgü yok. Yani onu çok seven demokratlar da var, onu çok seven tiranlık yanlıları da var hani belli bir tavrın olur değil mi? Ya demokratlar hani, de aramızı yanıyor, bu deriyle de olmaz ki falan dersin. Bir mesafen olur. Öyle değil. Hiç ummadığım kişiler Sokrates'i çok sevebiliyorlar. Her gruptan çok seveni ve çok sevmeyeni var. Ee, bu <gülüyor> ee, kişinin en azından, görevlüsünü bir anlık olsun, fikirleri ve hayatıyla ilgili neler söyleyebiliriz diye konuşuyoruz. Şimdi elimizdeki veriler dediğim gibi farklı kaynaklara dayanıyor. Ama bizim en çok kullanacağımız Platon'daki Sokrates. Platon'un biliyorsunuz diyalogları var. Platon şu şudur bu budur gibi kitaplar yazmış. Oradaki konuşmacılarından bir tanesi Sokrates. Ve bütün kitaplarında Platon hocasına olan saygısı ve onun anısına hürmeten. Sokrates'e neredeyse hep baş çizgi yapmış. Ama Sokrates'in zamanları Platon'un eserlerindeki Sokrates'lerin hangilerinin orijinal Sokrates olduğunu iyi kötü belirlemişler. Tartışmalı eserler olsa bile bazı Sokrates'ler gerçek Sokrates bazıları Platon'un fikirlerini söyleyen roman kahramanı, diyalogu bu karakteri. etmek için şöyle bir doğru kullanılmış genelde. Sokrates genelde soru soran bir karakter. Karşıyı çürüten bir karakter. Kendisi şöyledir, böyledir diyen bir kişi değil. Dolayısıyla sorgulayıcı Sokrates, gerçek Sokrates. Bir de ahkam kesen tabii bunu tabii bu kelime bir olsun diye kullanıyorum. Böyle değildir, böyledir, şudur doğrusu diyen Sokrates var. Bu daha ziyade Platon. Çünkü Sokrates'in büyük resmine baktığımızda o şu şöyledir, bu böyledir diyebilecek bir zihinsel formasyonda görmüyor kendini. Sokrates bir şeyleri araştırmak, bir şeyleri gidiplemek için kendine özgü bir sorgulama tekniği ile yani elenkus denilen bir sorgulama tekniğiyle ee, bir kişi. Şimdi, burada biraz derinleşeceğiz ama buraya girmeden önce Sokrates'in bu sorgulayıcılığının arkasında da bir hikaye var. Ne kadarı doğru bilmiyoruz ama e, doğru olma ihtimali var en azından. Paylaşmaya değer bir hikaye. Sokrates, sokakların e, serserisi olan Sokrates e, kendince eğleniyor. Adam hani istediğini yapıyor. İleride Sokrates olacağım. Aman hani e, şöyle bilsinler, böyle bilsinler. Agora'ya bugün gideceğim. Şöyle bir insanları şaşırtacak bir şey yapayım halinde değil. O kendini icra ediyor. Kendini yaşıyor. Ama bir gün Sokrates'in bir arkadaşı geliyor. Diyor ki e, taputaktaki cahille konuşuyorduk. Atina'daki en bilge kişinin senin arkadaşın Sokrates olduğunu e, bana öyle söyledi diyor. Yani sen sevgili arkadaşım Sokrates, sen bu Atina'daki en bilge kişi misin diyor arkadaşın Sokrates de hadi canım diyor tabii ki. Öyle dedi diyor ve Sokrates kâhinin yanına gidiyor yani nasıl diyor. Evet diyor en bilge sensin diyor. Ve Sokrates diyor ki ben, ben bilgi olsam en bilge olduğumu bilirim diyor, bilmiyorum diyor. Kahin kesin diyor şey üç kağıtçının teki diyor ve kahini yanlış çıkarmak için yani insan bilmez mi hani gelip desem ki demek dünya biliminin en üst mertebesinde olan sensin desem ve bunu da seni çok sevdiğin saygı duyduğun bir insanın sana söylediğini söylesem yani bunun böyle olmadığını göreceksiniz arkadaşlar bakın gideceğim şimdi işte şu kişiye soracağım o da benden daha çok biliyor göreceksiniz falan der değil mi? Bunun gibi Sokrates de diyor ki, böyle olmadığı çok belli diyor. gidiyor ve bunların hepsi erdemsiz diyor. Bilgelik bilg ve erdemi eş anlamlı gibi kullanıyor. Yani bir wisdom sahibi olmak ne denir ona? Erdem denir herhalde değil mi? İrfan. Efendim? İrfan da denir. İrfan da denir. Çok doğru. Yani sadece ee, ne denir buna? Bir böyle e, bilginin insanda mayaladığı o kişilik gibi bir şey değil mi? İrfan dediğimiz daha hani e, bir bilgelik, insan bilgelik. bilgelik evet. Ee, doğru. Bilgelik. Yani Sokrates'e atfedilen şey bilgelik. Sokrates'e ee, Delphi Tapınağı'ndaki cahinin yakıştırdığı en bilge kişisi bu Atina'nın gidiyor ve e, Sokrates de başta politikacılara gidiyor. Bunlar benden daha bilgedir falan diye. Öyle olmadıklarını görüyor bir şekilde. Sonra şairlere gidiyor. Çünkü şairler olan üstü etkileyici şeyler yazıyorlar ya. Yani. Ee, insanı hayretlere düşüren, insanın zihninde çok derin pencereler açan insanın o halini yükselten ya da düşüren insanlar, bakıyor onlara, ki Bunlar bir şey yapıyorlar ama diyor, bu diyor, tanrı vergisi diyor, bir ilham var bunlarda ve onu da yapıyorlar diyor. Bu diyor, bilge değil diyor. Zanaatkarlara gidiyor. Onlar, tamam diyor, işlerini biliyorlar ama işlerinin ötesinde başka şeyleri de bildiklerini zannediyorlar. Ama o zannettikleri şeyleri bilmiyorlar. Ve Sokrates şunun ayırdına varıyor. İnsanlar bilmedikleri şeyleri bildiklerini zannediyorlar. Büyük bir yanıltma içindeler. Ve bu hepsinin ortak özelliği, ben istiyor, bilmediğimi biliyorum diyor. Ben sadece cahilim, sadece <gülüyor> evet sadece cahildim diyor. Onlar iki kere cahil. Yani basit cahillikle tuble cahillik diye yapılan bir konuya geliyor. Aynen bu kelimelerde. Yani bilmediğini bilen kişi hiçbir konuda pozitif bir önermede bulunmuyor ama hem bilmiyor hem bilmediğini bilmiyor. Böyle bir cahillik. Diyor. Belki buna bunu ben yakıştırıyorum biraz ama belki bir iç görüksüzlük falan gibi bir şey de denebilir. Yani bilmediğini bilmemenin de biraz daha ötesinde bir şey açılabilir. Nasıl bir hal yarattığını da bilmiyor. İşte tek bildiğim şey hiçbir şey bilmediğimdir falan Ben yani hani yemezler diyenler var. Öyle değil yani. Sokrates bu sana yakışmıyor, çok samimiyetsiz oluyor diyenler var. Mesela Sokrates'i açık açık eleştiren, kendilerini biz yani asla Sokrates'i değiliz diyen epikürçüler var. Ve onlar diyorlar ki tamimi değil alic yani, feri falan filan. Böyle şeyleri tabii başka dertler de var aralarında ama en azından ee, bunu bir bunu samimiyetsiz bulanlar var. bunu bir yöntem olarak bulanlar var. Hani Aa, ben hiç şey bilmiyorum, hadi gel konuşalım. Ben, hani böyle ciddi bir meydan okuma aslında. Bunu çok samimi bulanlar da var. Yani farklı farklı yorumlar var. Ee, bütün diyaloglarında karşımıza çıkan bu sorgulamanın kritik konuları kavramlar. Yani karşıya önce soruyor, adalet nedir bilir misin? diyor. Ee, ve ya Sofretes tabi biliriz falan deyip anlatıyor. İşte aldığını veren kişi adalet. Öyle mi diyor? Ben bilmiyorum da diyor ve konuşma başlıyor. Ondan sonra her aldığını vermek adaletse o zaman falan diye böyle başlayan bir hani yakaladığı bir yerinden alıyor koyuyor diyor ki ama diyor bak öyle demişti şimdi böyle diyorsun hangisi doğru diyor? Yani onu söylediğiyle çelişkiye düşürüyor. Elenkus demiştik ya o gitmiş. O elenkus böyle bir yöntem. Hani ben bilmiyorum. Ama ben bilmediğim durumda çelişkiye de değilim. Ama sen bildiğini söyleyen kişi, bir söylediğin şey ve onları <gülüyor> sormuşlar birbiriyle çelişiyorsa benim sana sorma hakkım var. Hangisi diye sorma hakkım var. Dolayısıyla insanlara adalet, güzellik, erdem öğretilebilir mi? E, boşa giden şeyler, insanda güzel duygular diye uyandıran şeyler. E, hazlar <gülüyor> epikürcülerle hafaz olmalarının sebebi bu. Hazlar her zaman iyi midir? Hazın peşinden koşamalınmaz. <gülüyor> Sorusu. E, bu sorunun bizi götürdüğü yer bir yerlerde e, bir hani yüzlerce seçeneğe ayrılan, hani bir nehir dar bir şekilde gider sonra Böyle delta olur ya yüzlerce seçenek ve karma karışık bir tablo olur. Sokrates hangi soruyu eline alsa o sorun elle tutulur gibi görünürken bir süre sonra kontrolsüz bir delta gibi böyle çok geniş bir alana dağılıyor. Ve başta Sokrates bugün bu konuyu konuştuk ama bakın bulamadık işte deyip hem kendi kafa karışıklığını bizimle paylaşıyor hem de karşıyı ben bunu bilmiyormuşum. Sokrates dedirtiyor. Dolayısıyla Sokrates karşıya ben bunu bilmiyorum dedirttiğinde o insanın hem bunu bilmediğini hem de bilmediğini bilmediğini göstermiş oluyor. İki kere cahil. olduğunu Ve oradan uzaklaşıyor. Ama bu da değil. Ve sonunda benim cahilliğim diğerlerinin içinden bir nebze daha bildiğine yakın. Çünkü ben zaten hiçbir şey bilmiyorum. Onu da biliyorum. Bundan dolayı biraz daha irfan sahibi e, demiş oluyor. Ama konuşulan bütün konular etik konular. Tabi burada belki başta söylememiz gereken bir şeyi e, şimdi söylüyoruz. Daha önce doğa filozoflarının bir şekilde e, kainatı anlamaya dönük çabaları bizim bugünkü bilimlere benzeyen işte atom nedir, doğa nedir, her şeyin altındaki öz nedir tartışmaları sofistlerle birlikte bir göreli hale geldi. Sana göre, bana göreler başladı. Ve onun doğurduğu, doğurduğu, beslediği daha tırnak içinde, özgür ya da dejenere ortam, daha liberal ya da kuralsız ortamda Sokrates iyi de bir şeyin güzel olması ne demek? Bir şeyin adil olması ne demek? Demokrasi iyi bir şey midir? Bütün bunları sorgular hale geldi. Yani tabii ki bir hüday-i gibi çıktı diyoruz ama o ortamdan çıktı. O ortamın kargaşası ya da pihanından çıktı. Dolayısıyla Sokrates'in erdem dediği şeyler, etik, ahlaki şeyler. Yani <gülüyor> ahlak deyince de kulağa şey geliyor, hani bir biz varız, bir ahlak var falan gibi, iki ayrı şey gibi geliyor. Bir insanın yaşama tarzı, yapıp etmeleri. Hani ahlak <gülüyor> iyi olmak zorunda da değil. Şimdi Sokrates'e prozostlara pre-Sokratikler deniyor. Yani Sokrates baktıkları e bir kırılma yaratıyor aslında. Bu evet. dediğin farklı sorulaması insanın önemlisi. Çünkü ondan öncekiler daha çok bu kozmos, bu dünyanın esası nedir meselesi üzerine aklımız zorarken Sokrates daha çok bir yani insan etik problemleri gündeme getiriyor. Evet. Ee, galiba yani eten aslında bir konu ki şey bu. Yani galiba dediğim şey. Nedir o Socrates'in? Çünkü hem güzel bir şey yapıyor, hem de e, insanı daha bir bakıştan da belki biraz daha başlıyor. Yani şimdi biraz e, fazla yavaş yavaş sanki Prinsipalit dönemi ne dönüyor gibi. Yani, Socrates'ta e başlayan çıktığından tekrar geriye dönüş gibi bir şey de var gibi Sen ne diyorsun işte bunda? E, yani çok ciddi bir kılmaya yaratıyor çok ciddi A bir kırılma diyor kesinlikle. Yani şu soru zaten bir münakta gelecekti. İyi de güzel de. Hani kainata yönelttiğimiz çözümleme analiz, değerlendirme muhakeme kapasitemizi nasıl yaşamamız gerektiğine de yöneltsek ya yani bu kaçı, kaçan, yani bundan kaçamazlardı muhtemelen. Şeyi hatırlarsınız, Thales hakkında konuşmuştuk. Şimdi Thales doğa felsefesi yapıyor ama herkes Thales'e Anasının babasının mal ve sat diye yedi, hayırsız diye neler söylüyordu hatırlıyorsunuz. Köyüne dönüp gömülmesine izin vermiyorlardı. Şimdi bir toplumun içinde, bu toplumun seviyesi de, yani kendi toplumumuza bakarak anlayalım. Toplum hep aydına göre, araştırana, sorgulayana göre hep öldürücü derecede girici. Hep öldürücü. Finlandiya'da öyle, Fransa'da öyle, Amerika'da öyle, Türkiye'de öyle. Düşünen insan için toplumun onu anlayacak bir toplum olması mümkün değil. Şimdi Tales ne yapıyordu? Konusu bu değildi, çok fazla bunu dert etmiyordu ama kimleniyordu. Bakın bana öyle diyorsunuz ama şimdi ben güneş tutulmasını tahmin edip Ondan sonra da dünyanın parasını kazanabilirim. Yok işte zeytin hasatları iyiydi. Ha Şu analiz gücümü ben o tarafa çeviririm. Hepinizin kazandığının bin katını kazanırım. Ondan sonra bir daha bana gülemezsiniz gibi bir kinlenme yaşıyor muydu? Yaşıyor ve buna para kazanabileceğini de gösteriyordu. Ama yıldızları incelerken önündeki çukuru göremeyip düşüyordu. Gene dalga geçiyorlardı. Sonuçta bir insan aynı anda her şeyi yapamıyordu. Şimdi bir gün bunlardan bir tanesini, ulan nasıl yaşamak gerek, elalem böyle diyor, ben böyleyim, hangisi doğru noktası, bu Sokrates'in payına düşmüş olan bir şey var. Ve o istiyor ki doğayı araştırdığındaki samimiyetle kendini araştırsın. Ve şöyle bir naif darabı var. Siz bunu isterseniz naif deyin, isterseniz e, Erdem'in en üst aşaması deyin. İnsanlar bilerek kötülük yapmaz. İnsanlar isteyerek yanlış bir şey yapmaz. Yapmışlarsa bilmediklerindendir diyor. Hani şey gibi böyle <gülüyor> Cumhuriyeti ilk kuşak öğretmenleri gibi mi diyelim hani Yok yok o yapmaz aslında ona bak öğreteyim, bak Ali Can bu tebeşiri al oraya şimdi armut çiz falan bak çizdi çocuk aslında iyi falan, yani, anlatmak gerek bunlara gibi bir şey var. <gülüyor> en son hani bir e, flash forward yapalım Öl, öldürülmeden önce de diyor ki, ya diyor yanlış bir şey yaptıysam olabilir ama ben yanlış bir şey yaptığım farkında değilim, bana gösterin doğrusunu onu yapayım diyor. Böyle bir şey düşünüyor yani. Erdem'le bilgi Sokrates'le aynı şey. Yani bir Spartalı için Erdem cesaret olabilir. Savaşçılık olabilir. Değil mi? Bir bir e, Diyelim bir tüccar bir toplum için para kazanmak olabilir. Olabilir. Böyle erdemler var. Yani siz ne yaptığınızda size aferin diyorlarsa, evet diyorlarsa, takdir ediyorlarsa o toplumun değerlerini bulmak bir şey değil. Çok zor değil. Çalışkanlık olabilir. Sokrates de çalışkanlık olmadığı çok açık. Adam elini sıcak tutan soğuk sokmuyor. Ee, iyi giyinmek, güzel görünmek olmadığı da çok açık. <gülüyor> Erdem bilmek bilirsen çünkü doğrusunu yaparsın ve çok heyecanlı bir şey bu. Hani o bilgilere sahip olmak fantastik bir şey bunun için. Erdem bilgi kendisinde yok. Ama olmadığını bildiği için işte ee, keçiler içinde Abdurrahman Çelebi Kahin de bunu kaçırmamış. Kahin süpermiş diyor yalnız şey diyor, kesin diyor Tanrı'yla irtibatı var diyor. Zor bir problem çözüyor. <gülüyor> Dolayısıyla karşımızda bizim çok tanıdığımız bir karakter var. Hani yakalanıp da böyle hapçe götürülürken eğitim şart diyen Cem Yılmaz karakteri aslında Sokrates. Yani niye yaptım? Cahillikten yaptım. Eğitim alsaydım yapar mıydım? Asla. Yani Sokrates böyle her tarafta dolaşan bir karakter. İnsanların yanlışları ancak eğitim, eğitim şart, eğitimle düzenir. Bunu siz mikrofon e, alın sokağa çıkın, her dört kişiden biri Sokrates çıkacaktır bu konuda. Ha bunu düşünerek mi yoksa duyarak mı tekrar etmişlerdir? Bu bir bilinçsiz bir şey midir? İşin o girmeyelim ama e, bu patenti en azından bu kişidir. Demek ki biz neden bahsettik? Sokrates'in cahilliğinden bahsettik tırnak içinde. cahilliği dediğinde ne kastettiğinden, ne anladığından bahsettik. Sokrates'in bu karşı tarafın cahilliğini açığa çıkarmak için sorgulama yönteminden bahsettik. Sokrates'in bu yaptığına verdiği bir de isim var. Bu işin fiil hali. Ben diyor ebeğim. Benim diyor, zaten diyor, annem ebeydi diyor. O, o nasıl diyor, çocuk doğurtuyorsa diyor ben de bilgi doğurtuyorum diyor. Bak diyor, bilmediğin komutanışı işte diyor. Nasıl doğurttuğum doğur diyor. Böyle bir şey var. Bir çok ünlü bir meno diyaloğu var. Meno diyaloğunda sadece sorular sorarak bir köleye, eğitimsiz bir kişiye bir matematik problemini çözülebileceğini gösteriyor. Yani bir bilgi kümesini küçük parçalara ayırdığımızda insan denilen bir tür bunu anlayıp çözebilir. Bunu gösteriyor. Yine eğitim şarta geliyor bir yandan. Bir yandan köle, hani hala o belki 14. 15. yüzyılda bunlar insan mı değil mi diye tartışılan kölelerle ilgili sonuçta bu homo sapiens ve aklı başında bir Tür, hani şu an köle olarak e, bulunuyor ama e, bilginin sorulabildiğini yani uygun sorularla ebevik yapabildiğini gösteriyor. E, bu da Sokratesle ilgili hani, e, bahsetmemiz gereken konuşmamız gereken. Ee, bir başka konu. Peki, bu adamcağız e, bu e, çok bir şey bilmeyen ama çok soru soran ve çok tehlikeli sorular soran. Ve hani bildiğiniz, şu anda mesela bizler artık olarak hekimleriz. Biz tanı koyarken, hani algoritmalardan paylanan görürüz ya. Hastanın Başıma ağrıyor, aynı zamanda ateşi mi var, aynı zamanda şüsü var, kafamızda bir aynı var. Teşhisi orada bir yerde sıkıştırıp adını koymaya çalışıyoruz. Soprates, Platon'daki Soprates, herhangi bir konuyu araştırmaya başladığında karşı taraf onun zihnindeki algoritmanın bir yerine düşüyor. Ve o algoritmayla onu, yani isterseniz bunu üşenmezseniz çize bilirsiniz, bir yapalım. Onu öyle bir şekilde sıkıştırıyor ki tıpkı köleye Matematik problemini çözdürürken onu çaresiz bırakarak çözüyor. <gülüyor> Mesela Kole yaptığı bir çizgi varsa bunun bir ortası var mıdır diye soruyor. Kole vardır diyor. Göster ki var diyor. Peki. Bu çizgiden yukarıya doğru pek çok çizgi çekilebilir ama iki tarafta da eşit pay bırakacak bir çizgi çekilebilir mi diye soruyor. Evet diyor. Çiziyor. Yani ona 90 dereceyi anlatıyor, ona orta noktayı anlatıyor, ona her şeyi anlatıyor ama karşı taraf bir aparat haline gelmiş durumda. Soruyu anladığı anda itibaren doğru cevabı bulabilecek durumda. Normal diyaloglarda da bir kişiyi, haz, iyi olan şey nedir diye diyelim birisine sordu. O da insanın hoşuna giden, ona mutluluk veren şeyler iyidir dedi. Bunlara haz diyebilir miyiz dedi. O da evet dedi ve tartışma hazla iyilik arasındaki bir e, sürek alına dönüyor. E, bazen tartışmayı bu noktada bırakıp başka bir yerden e, başka bir argümanı getirip aynı tartışmada karşı tarafı çürütmek için. Yani siz onun örümcek ağına düşmüş bir sinek gibi çaresiz bir şekilde algoritmanın kapanmasını bekliyorsunuz ve geliyor. Siz diyorsunuz ki evet ben başlangıçta hazlar iyidir dedim ama gördüm ki bunlar çok korkunç sonuçları yol açılıyor Sokrates ben bunu bilmiyormuşum diyor. Sokrates de ben de bilmiyorum. Ne güzel bugün bir şey konuştuk. Sonunda hani bak bunu niye gösteriyor? Ancak bilmediğini gösterebilirim diyor. O yüzden de kimseden herhangi bir hediye para bir şey almıyor. Ben bilmiyorum ki diyor. Ben size bir şey öğretmedim. Yani artı bir fonksiyonum yok. Sadece soru soruyorum. Diyor. Dolayısıyla e, bu e, arka plan algoritması yani e, bir insanı e, herhangi bir fikirden bir fikirden başka bir fikre götürürken aradaki yolu belki binlerce küçük parçaya yani ee, size ee, sempati duymadığınız bir fikri birisi ee, o fikri ikna etmeye çalışsa o fikirle doğrudan karşılaştığınızda büyük bir tepki duyarsınız ve dirence geçersiniz. Bunu yapamamanız için Sokrates'te sorular o kadar küçük parçalara bölünmüş ki onlara evet ya da hayır demekle de herhangi bir e, sorun, problem görmüyorsunuz. Çünkü e, algoritmanın bütünü onun kafasında. Evet. Yani bu, evet, bu bir kalem mi? Evet kalem. Kalemin kapağı var mı? Var. Falan diye başlıyor her şey ve siz yavaş yavaş tuzak içine doğru gidiyorsunuz. Ama tabii ki e, bu bir bir şey kaybettiğiniz değil, bir şey öğrendiğiniz bir tuzak. Ee, mesela şöyle deseydi, kapaklar kalemleri korur deseydi, karşıda "Hayır, korumaz diyecekti belki. Ama e, onu daha sonra size söyletiyor. Siz de düşünüyorsunuz, ben bu golü ne zaman yedim acaba diye. Hani geri soru önce söylediğim şu galiba buna yolaştı. Dolayısıyla bu küçük adımlara bölme işi şey, belki bu medeniyetimizin de çok kritik e, ne diyelim e, yetilerinden bir tanesi insanın insan aklının küçük bir büyüktür hani bir şeydir onun hazmedebileceği küçük lokmalar halinde sorularla bir şeyi e, işleyebilmesi yani büyük parçayı çünkü reddedebiliyor, Descartes, almayabiliyor. Ayşe, ayşe. Evet. Descartes'ın aslında bir öncülü var burada. Yani e, bizim diyalektik dediğimiz sorular ve cevaplar gibi, küçük küçük böyle iğne uyası gibi e, bazen onun soruyla değinen nokta o kadar ufacık bir nokta tabii yol alıyor ki ama e, hiçbir dirençle karşılaşmıyor. Diyalektik e, söyleşmekten diyalogla da bir akrabalığı olan bir kelime. Bir, yani sohbet, söyleşiyoruz, tatlı tatlı konuşuyoruz bir e, tarzında bir şey. Küçük sorularla, cevaplarla bir şeyleri açıklığa kavuşturma, nüfuz etme gibi bir şey. Bunun tersi Sokrates'in sevmediği ise söyle. Bu şairlerin yaptığı bir şey ya da sofistlerin yaptığı bir şey ya da retorikçilerin yaptığı bir şey. Söyle evde yüzlerce şey bir arada söyleniyor ve siz böyle bir paket programa gidiyorsunuz yani. Arada itiraz edebileceğiniz şeyler olsa bile onları soramadan daha sonra da unutturularak daha büyük bir sonuçla uzaklaştırıyorsunuz. O yüzden Sokrates'in tartışmalarında karşı taraf Uzun cümleler kurduğunda sohbet, benim çok az, ben anlayamıyorum. Şunları böyle küçük küçük konuşsek olur mu diye hemen sohbete girer. Siz uzun uzun konuşabildiğinize göre küçük küçük de konuşabilirsiniz değil mi diye sorar. Karşıda hayır ben küçük ufak cümlelerle konuşamam demez. Ve e, şey başlar. Hani ortaya <gülüyor> <oldaya> oltaya <gülüyor> e, vurmaya başlar. Ondan sonra iş zaten... E, süreci yönetmektir. Şu anda bilim böyle çalışıyor. Yani hiç kimse oturup e, patatesin, insan etkisi etkisiyle ilgili araştırma yapmıyor. Patatesin içindeki falanca falanca filanca filanca bir şeyin mitokondrinin şusunun, bu sununun, şusuna etkisini araştırıyor. Böyle binlerce şeyi aylarında. Araştıramıyoruz. Öyle, Öyle bir hesaplama yeteneğimiz yok. Her seferinde bir lokma şeklinde çalışıyoruz. Bu da temel sorgulama yetenisi. Sokrates'in bu Atilla sokaklarındaki maceraları, soruları, insanlarla olan e, bu ironik sohbetleri, e, o dönemin siyasi çalkantıları, savaş koşulları, Çin'deki demokratlarla tiranlık yanları, <gülüyor> mücadele, Pers istilası, Sparta Savaşı, yani alt üst oluş dönemlerinden bir tanesi yaşanılan. Ee, ve e, yöneticilerin de en azından halkı e, her zaman ödülsek ve seferber ettiği dönem. E, Sokrates'i gençleri zehirlemekle, gençleri yoldan çıkarmakla suçlamalarına kadar götürüyor işe. Biliyorsunuz Atina e, bir o dönem bir, bir kent devleti ve bir demokrasi. E, herkes onu kullanamıyor ama işte özgür müdaşlarının onu kullanabildiği bir e, şehir. E, çok hani e, detaylarına girmeden Sokrates'in savunmasının anlatıldığı kitapta çok detaylı bir şekilde bilinen bu mahkemeden bahsetmek istiyorum. E, bu mahkemede Sokrates'e e, sen istersen bir özür dile hani, e, böyle şeyleri daha yapmayacaksın. Söyle bu işi tatlıya bağlayalım. Diyor. diyor ben susamam ki diyor. Çünkü diyor ben hayatı sorguluyorum. Sorgulanmamış bir hayat zaten yaşamaya değmez ki diyor öleyim diyor. Çok büyük sorun değil diyor. Hani gözden geçirmeden, sorgulamadan yaşar Derseniz yapamam diyor. Ha kendi kendime sorgulayabilir miyim? Sorgulayamam diyor. İnsan insanın aynasıdır diyor. Ben kendimi sende tanıyorum diyor. Yani ben tek yaşama biçimi olarak sokaklarda ve her şey hakkında soru sorabildiğim bir Atina'da ya varım ya diyor. Kaç diyorlar? zaten kaçması için de bir yol çiziliyor. Kaçamam diyor, yurttaşım diyor. Bunlarla diyor, benim diyor mukavelem var diyor. Yurttaşlık mukavelem var diyor. Tamam diyor, yazılı bir şey değil ama diyor, var diyor. Olmaz diyor. Ve onlara şunu söylüyor. Bakın diyor, yaşlı bir adam diyor. Yani bir süre sonra öleceğim diyor. Beni asıp öldürüp zehirleyip daha da meşhur diyor. Atina diyor böyle böyle Pespaye uyuz bir ata benziyor diyor. Ben de bir at sineği diyor. Arada üstüne ve bir iki yani kişlemesine, çift ne da oluyor. Bunda bir zarar yok diyor. Asıl faydanıza diyor hani benim şey yapmam. Sokaklarda her şeyi sorgulamam ve bir şekilde pazarlar yanaşmıyor. Ama bu pazarlar yanaşmamasının nedeni çok dik, çok soylu, çok cesur, çok gözüpek, tarihe geçmeye oynayan. Anıtların dikilsin diyen biri değil, kendiyle kurduğu bir e, tutarlılık dizgesi var, o bozuluyor. Hani yaşamaya <gülüyor> değecek bir şey olsa yaşayın değmez diyor, hani bu mala vermem diyor, <gülüyor> kurtarmaz diyor. Ve e, e, hani çok bilinen şeyler ama belki tekrarı hak edecek kadar güzel şeyler. E, işte eşi çocuk kucağında geliyor. Sokrates seni işte yapmadığım bir şeyden dolayı öldürüyorlar falan diyor. Bir suçum olsaydı öyle alsınsam ya da öyle öldürseler daha mıydı? Daha mıydı? <gülüyor> yani, i̇roni bu işte. Hani duruma böyle bir güzel aldırmazlığı var. Ee, Sokrates kişiliği e, benim zihnimde okudum bildiğim kadarıyla böyle. Sizlerden katkılar almak isterim. Böyle Öncelikle teşekkürler bilgilendirmelerin için hemen sondan başlayayım. Sizin çizdiğiniz tablo kadarıyla benim kafamdaki Sokrat'ta öyle bir Sokrates değil. bu kadar basit bir lazım mesafim 2500 yıl öncesinden söz ediyoruz ve hala FSF'nin durum noktasındaki bir kişilikten bir dönemden söz ediyoruz. <gülüyor> Sokrates'in kendi koşullarındaki dönemine baktığımız zaman gerek yöntemleriyle, yaşam şekliyle ve bugüne kadar arttırdıklarıyla baktığınızda hemen hemen tüm felsefelerin bugünle devam eden felsefe akıllarının hepsine değinmiş bir şekilde içinden geçmiş bir insan. Örneğin 20. yüzyılda işte ortaya çıkan varoluş felsefesinin ilk defa Sokrates'te insan mekdezi duruma getiriyor doğa öncesinde. Erdem de bir ama Erdem aynı zamanda bilgidir diyor. Yani aslında hiçbir şey her seferinde bilmediğini vurgularken de yine insan aklının sınırlarını çizmeye çalışıyor. İnsanın sahip olabileceği bir bilgi birikiminin mutlak olamayacağı. Her aşamada, her dönemde mutlaka ve mutlaka bilmediklerinin çok fazla olduğunu ve burada da insanın zihninin ve kapasitesinin sınırlarını çizmeye çalışıyor. Ee, yine bilgiyi merkeze koyuyor ve bunu kullanırken de yaklaşık e, kaç, üç, dört yıldır bilimselliğe damgasını vuran tez, sentez, e, tez, antitez, sentez yöntemini e, kullanıyor. Her ne kadar o dönemde mantık olarak tanımlamasa da bu sorgulamalarda sürekli bir mantık silsilesi içerisinde e, yürütüyor. Yani felsefenin Bugün devam eden tüm e, akımlarına mutlaka bir gönderme yaparak ve bunu da aynı şekilde yaşamlarında da yerine getirmeye çalışan bir kişi. Şey. Kendine olan aslında özgüveni bana göre de çok çok güçlü bir özgüveni vardır. Yani öyle gerçek anlamda kendini diğer e, yönlendirmelere bırakacak kadar çünkü bütün bu e, birikimini hem akıl yöntemini kullanarak hem de sürekli sorgulayarak geçen bir yaşam. Muhakeme ve sorgulama insan zihninde bugün içinde geçerlidir. Daha fazla bir e, yol kat etmesini sağlar. Katılmak için çok çok sağlar. teşekkür ederim. Gerçekten benim katılmadığım hiçbir nokta yok. Ee, yani bu e, kesinlikle bir kurucu ve yani insanlık tarihinin e, kritik entelektüel insanlık tarihinin kritik bir e, şeyin, dönemece. E, ben e, sözü sizlere vermek istiyorum. Buyurun. Ben de şöyle daha farklı bir şey açıdan e, yaklaşmak istiyorum. Sizin söylediklerinizden çağrıştırdı. Ya aslında yetişkinlere bir şey öğretmek çok kolay bir şey değil. Hı. Ve de her zaman tarih boyunca yetişkinlere bir şey öğretmek gerekti. Bu aslında tabii yetişkinlere bir şey öğretme yöntemi de sunuyor bize. Çünkü gençler tabii ki çok ilgileniyorlar. Çünkü hepimiz çok önyargıları yok, daha açıklar. Ama yetişkinlerde birçok yargılar oluşmuş ve önyargılar yerleşmiş durumda. Yani bence Sokratik yöntemin, yani şu anda böyle biraz zannetleştiğim işte, güzelliği, birçok konuda fikir oluşturmuş kişiye bu fikirler arasında bir bağlantı kurdurarak, Bak bir dakika, bu söylediğin, şu bildiğin, şu öbür fikrin, bunlar arasında nasıl Hı -hı. bir bağlantı var? Bu da e, o kişiye sorgunlatarak yeni <gülüyor> bir şey öğretiyor gibi geliyor bana yetişkinin. Evet. Kesinlikle. Şimdi Sokratik yöntem diye de bir yöntem var, daha popüler Hı -hı. bir yöntem var. Hayır, bu ona... Sokrates'in yöntemiyle e, tabii ki isimsel benzerliği var, içerik benzerliği de var ama bir başka yönleri de var. Bir hani oradan alınmış bir iham, modern bir şekilde büyütülmüş o. Yani o da ayrıca konuşulabilecek kadar güzel değer bir değermiş. Şey. Madem herkes kendi Sokratizmi anlatıyor, ben de kendi Sokratizmi anlatayım. Sokratizmi ve Platon'un benim hayatımda gerçekten özel bir yeri var. Çünkü ilk okuduğum felsefe kitabı Devlet'ti. 16 yaşındaydım. Vurulmuştum bu sorgulama yöntemine. İnsanın bir şey doğru sanarken konuşma sonucunda aslında doğru bildiğinin yanlış olabileceğinin söz konusu olabileceğini görmek beni çok etkilemişti. E, ve gerçekten de benim açımdan ön kabullerin üzerine tekrar düşünmek, yani onun değişiyle hayatımızı da sorgulamak, böyle sizden çok her an yapmamız gereken bir şey. Çünkü her türlü çatışma o kabulleri e, üzerinde ısrar etmekten, yargılarımızı değiştirmeme inadından belki sizin dediğiniz o yetişkinlerin o işte nöroplastisyenlerin belki e, izin vermemek, oradaki e, şeyin dışına çıkmamak oluşmuş, bir takım paradigmaların içine çıkmamak gibi kötü bir e, alışkanlığımız var bunun dışına çıkılması gerektiğini o ile gösteriyor öğretmekten çok parçaman öyleyiz. Yani benim kafamdaki de çok oturan, onu daha zenginleştiren, ete kemiğe büründüren, canlandıran ve e, yani ne kadar e, çirkin bir fizyonomisi de olsa sevgili ve sıcak bir Sokrates tanıdık konuşmanla. Çok teşekkür ediyorum. Evet, katılıyorum efendim. Ben de. <gülüyor> Buyurun, lütfen. Ee, alıp veremediği var. Evet. Sanki toplumda. Ve topluma şunu evet. gösteriyor. Hayır, sizsiniz yanmış olanı Hı -hı. gösterme çabasında. Ee, i̇nsanoğlunun ne kadar tehlikeli olabileceğini düşünüyorum. Ben yani evet. son kata bakınca. Evet. Direğin toplum karşısında ne kadar tehlikeli bir... Evet. Bir şeylere yola açmış ama başka bir de yola açmış. Aristofanes'in eserindeki Sokrates karakteri de e, böyle anlatılıyor. Yani, e, e, Kierkegaard da o Sokrates'e daha çok hürmet ediyor. Yani, bu, bu problemli bir karakter ve hani öyle olduğunu bilerek biz bunu sahipleri diye. E, pardon böldüm mü ben sizi? Şimdi bunun için benim söylemek istediğim bir şey var. Ben burada Sokrates savunuculuğu yapacağım. Şöyle bir yabancılaşma yaşasak. Bir gün hani e, sizi buradan alsalar, alıştığınız bu toplumdan götürseler. Bir düşünce deneyi yani fantastik bir şey söylüyorum. E, bildiğimiz bütün ayarların dışında bir topluma koysalar. Yani orada e, diyelim ki e, bir kapıdan içeri girerken iki ayağınız ve bir eliniz yerde girmek zorunda kalsanız. Kuraldır. Ee, yemek yerken gözlerinizi kapatmanız gerekse, ee, ne diyeyim, üç gün uyumayıp sonra iki gün uyuyarak hayatınızı idame ettiniz falan. Böyle bunun gibi, bunun gibi abuksun bir şeylerden çokça saygıda düşünün. Ve sizi bu hayata zorlasalar, siz bir Sokrates uyursunuz orada. Neden, neden, neden, bana bunu niye yapıyorsunuz? Bu çok saçma, sekiz saat uyuyun, sekiz saat çalışın falan diye o toplumun içerisinde, her şeyin saçma, uydurup onun bunun keyfine göre abartılmış ve böyle insanların beynini iyidiş edilmiş bir şekilde birbirlerini haklı çıkaran tuhaflar yığını olarak algılarsınız ve böyle yaşayacağıma malin delisi olurum daha iyi noktasına gelebilirsiniz. Ben sonrasisi böyle görüyorum. Yani niye kardeşim ben gece çarşafı çıkıyorum daha kolay? Yani ayağım mı üşüyordu ayakkabı Bunları bana biri anlatsın. Ben niye yıkanayım ya? İnsan yıkanır mı? Yani biz hayvanla aynı soyundan gelmiyor muyuz? Gel, ben alayım bir tane, <gülüyor> tay getireyim buraya, her gün yıkayım, uyur. Yıkanır. Yani <gülüyor> kokuyorsun, kokuyorum ne diye kokuyorum? İnsan gibi kokuyorum, koyun koyun kokuyor, ben insan kokamaz diyeyim. Şimdi böyle düşünen bir arka plan yani bu adam gıcık değilmiş gibi geliyor bana. Yani yıkarsam şampuan kokarım. Ben, şey, ben şampuan değilim ki. Yani koyunları, kuşları, tavukları, kazları yıkayıp sabahtan açıma kadar hepsini parlatıyorsanız beni de yapmak gerekirse. Ama yoksa lütfen yıkanmayın yani. <gülüyor> e buluyorsun. Çok samimi buluyorum <gülüyor> çünkü Şimdi Sokrates'in projesi modernizmin kurucu projesi gibi geliyor. Şimdi Sokrates'in örtüsü kot pantolon oldu. Her yerde diyebileceğiniz bir şey. Ayakkabılar parmak arası terlik oldu. İşte ne diyeyim, ee, yıkanmamak parfümle çözüldü. Fransız duşu oldu. Ee, hayat gerçekten zorunluluklar, gereklilikler üzerinden bir bir tür sokratik bir sosyallik oldu. Ee, bu adamın cinsellikle ilgili fikirleri de çok sert. Yani e, hani o dönemin toplumunda Allah'tan oralardan kurtarmış, çünkü toplum zaten hani e, daha farklı, daha esnek bakıyor bu işlere. Hani ona göre bir şey olabilir, makulse, e, niye yapmayın, bana bunu anlatabilir misiniz, diyor. Onun bir versiyon ötesi Diyoşen, ona da Deli Sokrates deniyor. Doğrudan ben Sokratesçiyim diyen bir O birisi böyle gelip abuk soğuk laf ettiğinde ona havlıyor, böyle diye üzerine yürüyor adamın. <gülüyor> Senle konuşmam ki ben de. ...ve bir fıçıda yaşıyor. Hani... E, ...ya istediğim an koca kapısı var, fıçı dediği... ...koca bir çömlek, yan devrilmiş... ...içine giriyorsunuz, yatıyorsunuz... ...güvenliği sağlamak için köpekleri var... ...bir sürü köpek etrafında... kendisi de zaten... ...ben köpeğim diyor... ...ve öyle yaşıyor, mutlu... ...yani şimdi benim ne ihtiyacım var... ...her şeyim var, Allah razı olsun... ...zaten İskender'e posta koyması da... hani Değil mi? Çok güçlü laflar bunlar, gölge yapma ya. Çek git diyor yani. E, problem sizin diyor. Sinop'a benim borcum yok diyor. Mesela nerelisin vatandaş? Sinopluyum abi. E Ya bu Sinop'a biz cami yaptırıyoruz. Gel iki tuğla da sen koy. Benim Sinop'la işi yok diyor. Ben dünya vatandaşıyım Yani kozmopolit lafı Diyojen'le çıkıyor. E, şimdi <gülüyor> Diyojen bunu dillendirecek kadar fütursuz. Sokrat sadece Atina'ya faydası yok. Yani Sokrates'e de dememişler midir? Ya Sokrates hep beraber bilmem kimin evine gidiyoruz, çatısını tamir edeceğiz. <gülüyor> Kesin bir espriyle suymuştum işte. Ya şu dünyada çatı mı tamir edecek hani, Böyle bir şey var mı ya? Bu kimin kafası? Dışarıda yatsın, benim çatım akıyor 10 yıldır, etsem kendimi kire ederim yani. <gülüyor> Şimdi böyle bir halde olduğumuzda içinde bulunduğumuz topluma sıfırdan yabancılaştığınızı düşündüğünüzde bir yani gömlek giymek bile tecavüye uğramak gibi gelebilir size. Yani bunu bana niye getiriyorsunuz diye, ne yaptım ben size, noktası <gülüyor> da görüyorsunuz. Oysa benim çarşafım yani geceden <gülüyor> hani vücuduma alışmış, ben onunla sarınırım, istediğimde buradan rüzgar girer, buradan çıkar, hani biraz sıkarım, daha çok ısıtır Havalı bir de. Biliyorum. Ben böyle bir e, karakter evet. e, e, olarak görüyorum. Yoksa suçlumesi çok zor dediğiniz gibi. Değil evet. Sokrates'in çok vuruladığı bir laf varmış. Erdem üzerine dayalı mutluluk. Hı -hı. Evet, Ödemonya. Şimdi bu Sokrates okullarından, Diogen'in evet. ki kilit bildi neydi? Kilit. Evet. O bu yoksunlukla yani nefis terbiyesiyle değil mi? Dünya nimetlerinden vazgeçerek Erdem'e ulaşıyor. Evet. Dolayısıyla mutlu olacağım. Evet. Ama burada bir karşıtı var. Edomistler varmış bile. Evet. Yiyorlar, içiyorlar, zevk sahibi, az az üzerine giderler. Evet. Demek ki ikisi de Erdem'i arıyor. Evet. Birisi oradan, birisi buradan. Doğru. Önemli olan orta yoldan mı aramak acaba? <gülüyor> <gülüyor> Aristoteles orta yoldan arıyor zaten. <gülüyor> Öyle bir şey var. Arıyor ama şeyler, çinikler, derdi aslında çile çekelim de daha ne kadar çile Yani böyle dinsel bir yoksunluk bir böyle e, ne denir? Bir oruç, bir e, e, bedene azap derdinde değiller. Azla yetinmenin güç yani güç kattığını düşünüyorlar. O zaman sizden alacak bir şey yok insanlar. Yani diyor hocam <gülüyor> ayaklarıyla yürüyor. Bu yani buna alışabilir diyor. Hayır. Çünkü doğal yaşam derdinde. Hayvanlar yürüyor diyor. Ben de yürüyebilirim diyor. Yani yürürsen diyor, ayakkabıdan kurtulacağım diyor. Az buz işme. Yani <gülüyor> bir getirisi var. Ben biraz daha Hiç anlamak için soracağım. Sorak örnekte sizi bir başka topluma koydukları zaman gömleği giymekle dur gelip ve karşı koyarsınız. Anlatırsınız, niye 8 saat uyuyorsunuz, niye 2 uyuyorsunuz falan gibi örnekler evet. yaptınız. Burada başka bir topluma koyulan insanın bir isyanı var, bir şey biliyor, bir, bir test hep evet. böyle evet. Ama Sokrates'te, ya yani Sokrat hangisi konuşulur bilmiyorum. Sokrat evet. mı dedi bilmiyorum. Sokrat'ta böyle bir antitez durumu yok. Sadece evet. insanları. Düşündüğünüz şey yanlış olabilir. Böyle düşünüyorsunuz ama doğrusu bu olmayabilir gibi şey. Anladım evet. ben. Yani bu doğurtulan şey aslında bilgi değil de insanların başka bir dünya, başka bir şey olabileceği konularında ikna edileceksin sadece. Yani doğurtulan şey bilgi değil gibi geldi bana. hani Doğurtulan şey, senin sen aslında başka türlü yaşayabilirsin, başka türlü düşünebilirsin. Bunu anla şeklinde bir şey anladım ben. Yoksa yani bilginin bütün kaynağı Sokrates, insanın kendisidir. Ben her türlü bilgiyi insandan alırım. Domates nasıl yetiştirir, uzay nasıl gidilir diye bilgi insanda var olması diye bir şey söz konusu. Olmaz O da var. Şöyle cevaplamaya çalışayım. Birincisi Sokrates'in e, yabancılaşmasının kaynağı kendi aklı. Kendi aklıyla yani e, bir insanın mesela diyelim ki e, herhangi yaptığımız bir şey aklımıza sorsa gerekli mi diye. mesela gözlük takmamız gerekli. Sokrates'in gözü bozulsa onun adına konuşayım gözlüğü takar. Ama e, onun dışında mesela e, aksesuar yani diyelim ki bir bileziğimiz var ulan bunu takması dert saklaması dert kopar bir yere takılır 40 bin tane problem sen bunu koluma niye taktın üstüne para verdin der Şimdi bunu Sokrates'e anlatamaz. Yani bunu takmak için Sokrates herkese sorar. Bunu niye takıyorum, niye takıyorum diye. Hani ona ter, ona bu şey geliyor. Şimdi o da bir ayakkabı edinebilir ama ben bunu niye giyeyim? Çünkü herkes bir başkasına bakarak yaptığı şeyi sorgulayan bir kişi var. Sorgularken de ben buldum demiyor ama kafasına yatmıyor. Çelişik o çelişik buluyor ve... Yani bir insanın ayakkabısının olmasının ona yarattığı sıkıntılar ayakkabı sahibi olmanın avantajlarına değmiyor. diyor. Ve dolayısıyla yanım ayakta Yani son derece, hani Mars'a adam yollasana Sokrates birilerini yollamak gerekir. Hani mantıklı bir şekilde, orada zemin nasıl, şöyle, ha o zaman böyle bir şey oluyor. Trekkingçi gibi, hani Everest'te çıkan insan fuzul malzeme, küçücük bir sırt çantası yapar ya. O da Atina, şimdi Everest'de şu kadar çantayla <gülüyor> çıkılıyor Hadi bu kadar olsun. Çıkılıyor değil mi? Atina sokağında dolaşmak için ne gerekiyor? Hiçbir şey gerekmez ki. Yani o çarşafı da hepinize saygısından sarıyor. Bu <gülüyor> Muhtemelen. <gülüyor> Çünkü Diyoge'de iş absürde varmış durumda. E, kamusal alanda mastürbasyon, ortalığa e, kakasını yapmak, yani hayvan yapıyor diyor, ben sen kimsin kendine ne havaya giriyorsun diyor. Hani sen bunları yapıyorsun, biliyoruz diyor, burada yapmıyorsun diyor. Üç kağıtçısınız hepiniz diyor. <gülüyor> Şimdi Sokrates <gülüyor> efendisi, o yüzden Diyojen'e Sokrates'in delisi diyorlar. Yani Diyojen geldiğinde ne yapacağı belli değil, çıplak zaten. Hani e, ya da hani üzerinde bir şey varsa da öyle özel bir şekilde örtülmüş değil. Yani, e, hani ergen çocukların huysuzluğu vardır ya, o huysuzluğu e, tahkim edilmiş bir huysuzluk düşünün. Ergen bir çocuğa siz dersiniz ki evladım yapma bunu yapacağım der. Şimdi bir de çok şey bilen bir ergen düşünün, onu seniye yaptığını yüzlerce delil getirerek anlatan bir huysuz, aykırı bir karakter. Ama kendi içerisinde mı? kimseden bir şey istemiyor. Ve dikkat çekmeye çalışmıyor bu insan. Sadece üzerine giydirdiğiniz şeyleri, bu kültürel şeyler olsun, elbise olsun, misyon olsun. Yani ona deseniz ki, ne biçim babasın sen? Şu çocuğu bir gidip okuldan sen al desen. Babalık, çocuk okuldan al Ne, ne kadar çok şey var. Niye ben? Babalar mı almalı çocukları okullardan? Çocuklar gelemezler mi? Çocuk okula gitmeli mi? Ben gerçekten babamıyım falan gibi. Şimdi aklı böyle çalışan bir insan düşünün. Hı -hı bu konuyu düşüneceğim ve belki de yarın alırım der ve onlar orada muhtemelen biter. Siz arkadaki Cihaz e, Demiştiniz yargı şeklinde şu şöyledir diyenler var, Bu e, Sokrates'te bu, bu şekilde yok, öyle evet, anlıyoruz yani iddialı hani şu doğru diye olmadığı için. Acaba burada bir diğer şey var mı? Yani bir tanım olsa bile tanımda şu şöyledir de diye bırakıyor mu? Yani Yıllar önce ben şeyde fark etmiştim, Albert Camus'un bir kitabında diyordu ki şey bir şey tanımlandığında aslında yitirilmiş şeydir gibi. O yüzden yani tam kapalı bir tanım yapmamalıyız gibi. O, o yıllardan bu yana ben çok net olarak bir şey iki kere iki dörttür dört diye bir öğrendiysem bile e, şöyledir de diye bırakıyorum, bir başka tanımı da olabilir. Ya, o doğru olmakla beraber tek evet. doğru olmayabilir. Başka doğrular da olabilir, başka tanımları, başka açıklamaları da olabilir herhangi <gülüyor> şey. O yüzden şu şudur diye açıklanmamalı diyorum temel olarak. Şu şudur da, yani bir başka şeyler de olabilir. Yani bu doğru olsa bile, yani doğru diye iddia etsek bile evet, tek doğru, iyi. tek seçenek olmayabilir. Evet. Böyle bir yönü de var mı? Böyle bir yönü de var diyebiliriz. Yani Sokrates'in hiçbir şey bilmediğini söylemiyor. Sokrates'in söylediği şey şu. Bir konuyu etraflıca, sonsuz söyleyecek kadar hakim olmadığını söylüyor. Şimdi mesela devlet isimli eserin birinci bölümü Sokrates'e atfedilir. Geri kalan bölümleri Platon'a atfedilir. Devletin birinci bölümünü okuduğumuzda Bilmeyen bir Sokrates vardı ve iyiliğin, adaletin ne olduğunu anlamaya çalışıyordu. Fakat gene de şunları biliyordur: Başkalarına zarar vermek iyi bir şey değil. Düşmanı bile olsa birinin canına kıymak, hani bir, eğer ülkelerse başladıyse yapmamak gerekir falan gibi. İşte bunlar bilgi değil mi? Bunlar bilgi ama Sokrates adaletin ne olduğunu etraflıca bilmiyor. Çok rahat değil. Ve bu söylediklerinden de emin değil. Bunları da değiştirebileceği konusunda da bir şey var. Bunlar onun böyle küçücük yakaladığı şeyler ve tartışmaya açıklar. Bunları da tartışmaya açıklar. Mesela e, şimdi e, Sokrates mesela kafasına demokrasi yatmıyor. Ama son sözü söylemiyor. Demokrasi gibi bir şey nasıl olur ya diyor. Yani hasta olduğumuzda doktora gideriz diyor. Elimizi kaldırıp da boyasılmayız diyor hangi ilacı içeceğimize devlet yönetmek daha mı basit bir iş doktorluktan? Diyor. Yani bu işi bilen yapsa daha makul değil mi? Tamam, kuzuları çoban otlatsın. O bunun bildiğini yapsın ama devlet yönetmek de bir iştir. Kuzunun sabah kaçta otlamaya çıkacağını çoban oylatıyor mu ki devleti oylatıyorsunuz? Bunun bir usulü şeyi vardır diyor. Şimdi bu insan ama aynı zamanda da o yüzden sadece demokratlarla takılmıyor. Ona göre sorgulayan zihin isterse e, hani, tiran olsun onun için şey bir kısmında belki cevap vermiş oldum yani parçalı bilgiler var ama konuya son sözü söyleyeyim adalet nedir gelin anlatayım diyecek bir Sokrates yok konuyu kapatmıyor tartışılabilir Kapat aksi iddia edilebilir. edilebilir bu değişebilir girdiğin tartışmalarda tam ters fikirlere kayabilir <Gülüyor> tartışma esnasında fikrini değiştirdiğini görüyoruz buradan bocunmuyor yani bir futbol maçında Sanki golü tutan bir adam gibi. Takımları tutuyor. Her her gol atıldığında seviniyor. <gülüyor> Şık gollere seviniyor. Buyurun. Evet, Teşekkürler. Mukuk açıcı bir, bir toplantı oldu benim için Başında şöyle bir şey demişti sonuçta aslında hani söylediği şeyi söyledi mi söylemedim o bile hani belirsiz. Rahat ediliyordu olabilir gibi gelmişti. Evet. Şimdi o bakış açısıyla aslında Sofrates insan medeniyetinin ürettiği bir şeymiş gibi geliyor bana. Evet. Hani bir olguymuş ve onun üzerinden aslında hı hı. entelektüel zeka, işte özgürlükçü zeka onun üzerinden gelişmiş gibi. O evet. Medeniyetin o kısmı onun üzerinden gelişmiş gibi. Örneğin buna hani bir karşı tez olarak Hristiyanlığın doğuşunu düşünebiliriz. İsa evet. İsa'dan örnek verdiniz. Onu yaşayıp yaşamadı da belli değil diyor. Evet. O da bir medeniyet ürünü. Evet. Dolayısıyla işte belki Orta Çağ'da bu yüzden Aristo'nun, Platon'un eserleri yapılıyor. Bunlar çünkü tez ve antitez şeklinde olan hı hı. E, medeniyet ürünleri. E, hala o çatışma devam ediyor. Öğrenme üzerinden vermiş konuşuldu az önce. E, yüksek öğretim kurumlarında çalışıyorum ben. Hı hı. E, Öğrenciler şunu istemiyorlar, 50 dakika çıksın da bize bir şey anlatsın sürekli. Bunu görüyoruz yani. Öğrenci bunu bekliyor. Biz konuşalım karşılıklı. bunun üzerinden bir şey üretelim. Bilgi birlikte siz doğurmak dediniz. Bilgiyi birlikte üretelim istiyorlar. Fakat buna rağmen karşısında öyle bir güçlü tez var ki o gücü elinden bırakmak istemiyor. Ve hala 50 dakika boyunca öğrencilere bir şeyleri aktarmaya çalışmak istiyor. Halbuki onun e, tırnak içinde pratik ve efektif olmadığında farkında bir tarafta. Dolayısıyla bu çatışma sizin o baş başlangıçta söylediğiniz şey üzerinden geliyor. Bu çatışma insanlığın her döneminde devam eden bir çatışma haline giriyor. Dolayısıyla oradan bakınca evet özgürlükçü bir kafa yapısı bütün yerleşik sistemlere karşı çıkan bir Sokrat çiziniz. Ama orası mesela beni çok ilgilendirmiyor açıdan bakınca. Çünkü zaten insan medeniyet böyle ikiye ayrılmış duruma gibi geliyor. Nedir ee, acaba o iki tarafı? De, hangi iki taraf? İkiye ayrılmıştır diyorsunuz ya. Yani işte daha anlamak da, için şey e, Yani Bir tanesi Sokrat'ın savunduğu e, yani, bir şey. Evet. E, bir şey daha var. Orada kafa karışıklığı yaşadım ben. Onu Hı -hı. belki açıklığa kavuşturmak için size soracağım. Şimdi bu e, bir bilgi bilginin öncesinde bir hani formasyon dediğimiz bir şey var aslında. Evet. Yani hani İngilizce söyleyince belki daha iyi anlaşılabilir information ve knowledge evet. diyor İngilizler. Evet. Şimdi orada aslında o cahillikten kastettiği şey bilgi olamama durumu mu yoksa enformasyonun e, bilgiye dönmemesi durumu mu? Yani oradaki hani kast nedir? Biraz Şimdi, çok güzel e, sorular <gülüyor> olan üstü. E, sondan başlayayım. Bitti mi pardon? Evet bitti. Şimdi e, Enformasyon dediğimiz şey bizim e, bilgi zannedip de e, her gün hani iş getirdiğimiz şey. E, herhangi bir şeyin bilgi olması için o şeye bizim dinsel anlamda değil bu kelime, inanmamız gerekiyor. O şeyin doğru olması gerekiyor bilgi olması için. Bir de gerekçe gerekiyor. Yani e, benim mesela bu kalemin ben yazdığını biliyorum. Bu izlere ben de bir inanç yaratıyor bir kere zaten. Bu e, bunun doğru olduğuna dair kendim e, size bunu teyit edebilirim basit bir şekilde ve bir gerekçe'm de var. Kalemlerin yazdığına dair bir kadar bilgilerin, mürekkep, şu falan. Şimdi bir şeyin e, ee, gerekçe çok şahsi bir şey. Yani sizin gerekçeyi, başkasının gerekçesi sizde çalışmaz. Kendi gerekçenizin olması gerek. Yani siz şunu e, şey yapamazsınız mesela e, ben e, size desem ki işte nişastayla alçıyı e, karıştırın ve bunu e, kelebeklerin geçtiği yere serpin bütün kelebekler maviye döner desem bu doğru olduğunu görseniz bile, hani inanır gibi olsanız bile bununla ilgili bir gerekçeyi kendiniz içinizden üretmeniz gerekir. Dolayısıyla bilgi sahibi olmak, böyle bir şey koparıp kendinizin yapmak değil. Enformasyon öyle değil. Enformasyon görürsünüz, aa şeymiş Sarı Yere yeni bir AVM yapacaklarmış falan hani. Emin misin diye sorsalar, bilmiyorum kutumun tersine her formasyonla kendinize sizin katmadığınız bir şey var. Akıp geçen bir şey gibi. Dolayısıyla şimdi Sokrates'in dediği bilgi tam da bu Yani hem onun doğru olduğuna inanacağım, doğru olacak ve iyi gerekçelerim olacak. Zaten sıkıntı onun absürtlüğü de her şeyi buradan geçirmeye çalışıyor. Her şeye bilgi haline getirilmiştir. Gömlek mi giydim? İyi giydiğim çok iyi bu gömleği, niye bu rengi giydiğimi de biliyorum, niye bu kumaşı giydiğimi de biliyorum. Yani bu gömlek ise çok iyi gerekçelerin var, diyebilecek düzeyde bir hayatı şey yapmak istiyor, ele geçirmek istiyor. Dolayısıyla bu da yüksek bir standart, Ya yani hayattaki detaylardan bile böyle bir standart istiyorsanız işiniz çok zor, emin olmadığı şeyler de ne yapıyor? işte soruyor öyle. İşte i̇roni yapıyor. Kendisiyle dalga geçiyor. Unutmayalım ki Sokratesçi okulların en önemlilerinden bir tanesi de şüpheciler. Yani Sokrates'in bu yargıyı askıya alma, şüphe duyma, herhangi bir konuda son sözü söylememecileri var. Pironcular. Yani ee, onlar hangi şekilde bilgiyi dondurursak ya da bir kanıyı son haline getirirsek yanlış yaparız. En iyisi bana göre yazan kalem sana göre görünen kalalım. en güzel buradan kavga da çıkmaz mutluluk budur diyorlar bilmemektir şüphe duymaktır ve bütün olasılıklara açılan bir şeyi korumaktır diyorlar herhangi bir şekilde dır dir diye bir şeyi son hale getirdiğinizde çekişme kavga problem başlar diyorlar Şüpheciler. Şüpheciler, Sokrates'in öz evlatları biziz diyenler. E, tıpkı kilikler gibi, tıpkı stoğacılar gibi. Yani epikürcüler dışında, pisagorcularda dışında herkes Sokrates'ci bilim insanları da. Yani Aristo'da da bu herhalde tam tersi ki. Aristo felsefesi kırılana kadar bilimsel gelişme işte orta Çağ'a kadar orta çağdan falan ancak olabilmiş. Ee, yani şeyde Aristo'da bu anlamda bu dızlar daha mı şey belirgin? Yani, Şimdi Aristo'da, Aristo'da Sokratis'i tekrar bir dönüş oluyor. Ee, evet. O düşünce yöntemi anlamında demek. Aslında e, bu genel büyük ana akım olarak bakarsanız Aristo Sokratesçi. Aristoteles, Sokratesçi ama şimdi Aristo felsefesi 2000 yıl bilimi tıkadı mı? Demek doğru. Belki şunu da demek. 2000 yıl Aristo felsefesiyle idare edebildik yani. Öyle bir modeldi ki hani e, bir noktada hani ne bileyim Einstein'ın ne kadar dayandı? Newton'un e, ne kadar dayandı? Siz e, bir değişimi, hayatı, bir, pek çok şey açıklayan bir model sundu ve bu bir süre sonra diğer bütün modeller gibi hayatın önüne çıkamaya başladı. Ama daha uzun süre ayakta kalan bir modelimiz de yok yani Aristo ıı, modelde. Hala da pek çok yerde, çok işimize yarıyor. Ama yani Aristo da temel problemin sorgulamadan o tüzdüğü modeli kabullenme gibi bir olay yapmış şey. Yani, kesinlikle. Birbirini sürmeseymiş, birbirini sürseymiş daha iyiymiş. Daha iyiymiş. Hocam, evet. Sokrat'ın ölüme karşı korkusuzluğu değil mi? Çok önemli değil. Evet. Cesaret nereden geliyor? İyi işte. Bilmiyorum diyor. Ölüyorum, kötü bir şey olduğunu. Bilmiyorum diyor. Ölüyorsun diyor. Ne gülüyorsun be adam diyor. Ya hanımdır diyor. Ya şunun kötü mi, kötü olduğu belli değil daha diyor. Yani ölüyorum da. Evet. Soruya cevap ne kadar vereceğimi bilmiyorum. Ee, i̇sterseniz eksik kalan bir şey varsa söyleyebilir. Başka katkı koymak isteyen, eklemek isteyen varsa? Zeynep Hoca, ben ısrarla gene evet. sürprizin, tasavvum, evet. sade yaşam, evet. fazla malı olmakla, tabii bununla ilgili bir şey ama insanlığın o kendisinden çıkıyor bir şey. Evet, şimdi korkunun temel kaynağından birisi, <gülüyor> insanın sahip olduklarını kaybetmekten korkması. Evet, bu adamda bu dediğiniz gibi hiçbir şeyleri yok. Ya benim kalbim hiçbir şeyim yoksa neden korkacağım ki değil? Böyle bir korkusuzluğa ve mutluluğa bir kişi şey olup olabilir mi ee, Şimdi benziyor ama çok büyük bir fark var. Şöyle. Yani e, her türlü mistik öğretide siz e, hayatı ikiye ayırıyorsunuz. Yani bedeli bu dünyada ödeyip ödülü öbür dünyada almak ya da ne diyeyim e, böyle onaylanmış, kutsanmış bir mertebeye ulaşmak gibi. Şimdi Diyoge'nin, Sokrates'in sade yaşamının kendisi en güzel yaşam olduğu için hani en güzel yaşam e, süper lüks yatlarda dolaşmak olsa bunlar ona da giderdi. Öyle bir, o anlamda bir ahlak değil. Yani hepimiz az tüketelim, Atina'ya yetsin kuzular, e, ekmekler, şaraplar demiyor yani şimdi ben bunu çok içince zaten rahatsızlık veriyor. barbarlar gibi diyor şarabı dikmeyin diyor yarı yarıya sokatın diyor sohbet uzasın oluyor yani alkolün o rahatlatıcı <gülüyor> ve sohbeti derinleştireceği etkisinden faydalanan oluyor bunu hiç tarz olmak bu şey ilk diyor hocam bir şarkı sözü var bir şarkı sözü ben, ha? hangisi? ya her şeyim ya hiçim sorma dünyam ne biçim bir kör bir gün geçim çözdüksüne ulaşıyorum. <gülüyor> çok teşekkür ederim. Biz çok teşekkür çok teşekkür ediyoruz. <gülüyor> <gülüyor>